kuşları 10. bölüm. Yazan Kemal Kılov, radyoya uygulayan Nurhan Devrez, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut Dünyan Sanatçılar Anlatan Bozkurt Kuruç Ralph Dobrik Eser Kerim Afşar Megi Olcay Poyraz Luke Nurtekin Odabaşı Fi Beyhan Gönenç Bab Mümtaz Sevinç Başpiskopos Altay İzbirak Arni Ertan Savaşçı Mini Suna Akber Rahip Ralph de bir kasara olan bağlılığının Mutlu bir sona ulaşamayacağını bilir Çok yakışıklı olan raf da Megi'yi sevmekte ama kendini Tanrı'ya adamış olduğundan Bu aşka hayatında yer verememektedir Megi'den uzaklaşmak için Tanrı'nın kendisine güç vermesini yakaran raf Maggie'nin yaşadığı Drogeda çiftliğinden uzaklaşır Kısa bir süre sonra da Kilisede hızla yükselerek psikopos olur Artık sadece Megi'nin Mutluluğu için dua etmektedir Maggie ise üzüntü ve özlemle geçen yıllardan sonra Luke'la evlenir. Maggie'nin birikmiş tüm parasını alan Luke, onu evinden çiftliğinden uzaklara götürerek bir ailenin yanına yerleştirir. Kendisi durmadan çalışıp şeker kamışı keserken, Maggie de bu ailenin hizmetini görecek, kazandıkları her kuruşu biriktirerek ileride kendilerine bir çiftlik alacaklardır. Megi için anlamsız, mutsuz bir hayattır bu. Bir an önce kendi evine, yuvasına kavuşmayı hayal ederek bu günlere katlanmaktadır. Açık havada yaşamak ne güzel oluyor bilemesin Megi. Bizim gruptaki olanlar da o sohbet çocuklara. Geceleri bir kazan yemek yapıyoruz. Oturuyoruz hepimiz otların üzerine. Hele Arni, bir konuşmaya başlamıyor mu? Kırıp geçiriyor hepimizi. Gül Allah Gül Gül Allah Gül. Belimiz ağrıdan çatlıyor ama aldıran kim? Surt üstü uzandın mı otlara? Gökyüzünde yıldızlar pırıl pırıl. Sonra sonra uyuyu veriyorsun. Birden bakıyorsun şafak söküyor. Ya ne çabuk sabah oldu be? Yorgunluktan düş bile göremiyor insan. He? Ha? Ya ben, Luke? Ya ben nasılım? Ne düşünüyorum, ne istiyorum? Hiç önemi yok mu sence? Ee, var tabii, var. Ama Müller'de karısı da iyi insanlar. Bana kalırsa rahatım. Yerinde iş az, odan rahat, karının doyur, Daha ne ister insan? Pek çok şey, Luke. Daha pek çok şey isteyebilir. Bak, belki hemen değil ama... ...bir iki yıl sonra benim için küçük bir ev kiralayabiliriz, değil mi? Küçücük iki oda yeterli. Oh, Luke. Divanına örtü dikeceğim Bahçesinde begonya yetiştireceğim bir ev istiyorum Kendi evimi istiyorum Luke Orayı o kadar güzel O kadar şirin yapardım ki Pembe çiçekli beyaz ketenden perdeler dikerdim Aynı örtüden divan kılıfı Yere de beyaz bir mani vekilimi sererdim Maggie ne anlamsız Böyle bir evde tek başına oturup da ne yapacaksın ki Hem buralar çok ışsız Bir kadının tek başına yaşayabileceği bir yer değil Emin ol Şimdi daha rahatsın Güven içindesin ne oluyor sana yoksa hayatından memnun değil misin? Başkasının evinde ne kadar rahat edilirse işte o kadar rahatım. Megi, başka çaremiz yok bebeğim. Eğer öyle keyfimizce ev kiralamaya falan kalkarsak nasıl para biriktirebiliriz? İkisini birden yapamayız ki. Megi, işitiyor musun beni? Evet Loco. Şey ben gitmeliyim artık. Yolum uzak epey vaktimi alır. Trenle gitmiyor musun? Yok canım bisikletle geldim yine onunla dönüş. Ama Luke tam 20 mil e Ne sandın seni görmek için tam 20 mil pedal bastım bebeğim Şimdi bir 20 milde dönüş yolu Yoksa tren biletine bir sürü para vermem gerekecekti Biliyorsun sokağa atacak param yok benim Maggie'yi Evet. Oh, Tanrım bap, stu bayan Clary, bayan Clary bakın kim geldi? Fiskoposa, After Breaker. Böyle bağırma mini, ortalığı birbirine katıyorsun. Oh, e, e, tabii efendim, tabii. E, oh, bu ne şeref, bu ne güzel ziyan. Bir kazar, Feder. Oh, Fiskoposa, After Breaker. Nasılsınız? Sizleri çok özledim. Bir yerde mektuplar da yetersiz oluyor. Ya biz sizi nasıl özledik bilmezsiniz. Ah, i̇çeri geçelim lütfen. Mini hemen sofrayı hazırla. Yo aç değilim teşekkür ederim. Bütün istediğim sizi görmek. Yalnız buna açım. Ee, bab kardeşlerin neredeler? Haber gönderelim. Uzakta olmalılar anne. Yo yo kimse işinden kalmasın. Nasılsa daha bir süre buradayım. Hepinizi doya doya görmeye vaktim olacak. Bir süre Avustralya'dan uzakta olacağım. Size veda etmeden hiçbir yere gitmem bilirsiniz. Oo, psikopos hazretleri daha yeni gelmişken hemen vedadan söz etmeyin. Fii, lütfen bana psikopos hazretleri deme. Buraya sadece bir dost olarak geliyorum. Ralph demen yeterli. Peder diyebilirim. Pekala pekala. Hepinizi çok iyi gördüm. Sağlığınız yerinde değil mi? Peder bir kasar. İzin verirseniz oğlum Frank'i sormak istiyorum. Nasılmış acaba? Sana söz verdiğim gibi onunla hep ilgileniyorum Fi. Frank iyidir. Cezayi ve görevlileri çocukla ilgilendiğimi bildiklerinden ona çok iyi davranıyorlar. O onun o ateşli mizacıyla bir karışıklık çıkarıp sonra da hücre cezasına çarpılmasından korkuyorum her an. Böyle bir tehlike yok Fi. Frank iyi davranıyor. Herkes ondan memnun. Şey bilmiyor değil mi? Yani benim bildiğimi. Hayır bilmiyor. Oh, sağ ol. Şey, Maggie yok mu? Yoksa yine at üstünde koyun sürülerini mi otlatıyor? Fi, bab, Maggie'ye bir şey mi oldu yoksa? Maggie evlendi peder. Evlendi mi? Ne zaman? Kiminle? Şimdi nerede? Evleneli iki yıl oluyor. İki yıl mı? Ve siz bu konuda bana tek satır yazmadınız. hiç. Hiçbir şey yazmadınız Biz yazacaktık Hatta nikah sizin kıymanızı istiyordu Ama nedense Maggie direndi Hem de ne direniş kıyameti kopardı Size yazmamızı engelledi Yemin ettirdi bize Of iki yıllar Peki kiminle evlendi Luke Oni'yle adlı bir İrlandalı'yla Çalışkan bir çiftlik işçisiydi Burada çalışırken tanıştılar Evlenir evlenmez de Kuzey Kuisland'a gittiler Neden o kadar uzağa Luke'un kendine göre düşünceleri var Şeker kamışı kesiyor orada Bu işte epey para var diyor Amacı ileride büyük bir çiftlik almakmış Şu halde buraya hiç dönmeyecekler Ancak ara sıra bizi ziyarete gelirler sanırım Ama bu iki yıl içinde hiç gelmediler Çocukları var mı? Yok hayır Megi kocasını yeterli derecede göremiyor Göremiyor mu? Ee, Luke bir ekiple çalışıyor Genellikle uzakta olduğu için de Megi'yi arkadaşı olan çok iyi bir karı kocanın yanına bırakmış ama bu uygun mu sizce? Yeni evli genç bir kadına göre böyle bir hayat... Bilmem. McGee hayatından çok memnun. Kocası iyi bir insanmış. Düşünceli, nazik davranıyormuş ona. Yalnız olmaktansa... Lukun yokluğunda iyi dostlarla birlikte olmak... ...daha iyi diyor. Evet. O memnun olduktan sonra... Hı hı, biz de öyle düşünüyoruz. Ama doğrusu onu çok özledik peder... Evet sanki hemen atının üstünde Şu ağaçların arasından çıkıverecekmiş gibi Bir süre ülkeden uzaklaşacağım demiştiniz peder Nereye gidiyorsunuz? Bir görev için Atina'ya gidiyorum Birkaç ay sürer herhalde e, Peder size Megan'in adresini verelim Ona yazarsanız çok sevinir Yok hayır adresini bilmek istemem çünkü, çünkü yazmaya vaktim olmaz Belki kırılır Hayır hayır Yazamam teşekkür ederim Siz bilirsiniz Oh Peter. Size baktıkça dünyada bu denli güzel insanlar da olabilirmiş diyorum içim. <gülüyor> Şakaklarım kırlaştı görmüyor musun Fi? <gülüyor> Ama size o kadar yakışmış ki. Yıllar geçiyor Fi. Yıllar geçiyor. Böylece sevgili Maggie, psikopos bir kasar, sonunda senin evlendiğini öğrenmiş oldu. Doğrusu, ona iki yıl boyunca hiçbir şey söylememekle ayıp ettik. Kendisi burada altı gün kaldı ve gitti. Şimdi herhalde Atina'dadır. Biraz yaşlanmış, kulaklarının arkasında kırlar var. Ama annem bunun da kendisine çok yakıştığını söylüyor. Sevgili kardeşim, hepimiz seni özlüyor ve bizi görmeye geleceğin zamanı bekliyoruz. Hem artık yakında yeğenlerimizi de kucağımıza almak isteriz. Biliyor. Artık biliyor. Ne düşündü o an? Ne duydu? O Ralph. Ralph. Bunu sen istemiştin. Evlenmemi isteyen sendin. Neden Ralph? Neden? Şimdi çok iyi anlıyorum. Lucas'ı sevmedim. Hiç de sevmeyeceğim O sadece senin yerine koyabileceğini sandığın bir kuklaydı O Ralf, Ralf Senin gibi kimse olamaz Kimse Ralf Kimse Maggie Şimdi burada senden binlerce mil uzakta Mavi göğe bakarken bile gözlerimin buğulandığını hissediyorum. Bir daha yurduna, evine hiç dönmeyeceksin, değil mi? Seni görmemi, bulmamı istemiyorsun, değil mi Meki? Mutlu musun yavrum? Kocanı seviyor musun? Sana nasıl davranıyor? Ah Meki, neden evlendin onunla? ...artık seninle sonsuza kadar ayrıldık... ...o hep de zamanında gelirsin değil mi Rol? ...hiç geç kaldığını görmedim... ...başpiskoposun huzuruna geç kalmayı saygısızlık addelerim efendim... Huyların ve özelliklerinle kendini sevdiriyorsun Ralph. Bugün Kardinal Monteverdi'den bir mektup aldım. Kendisi papanın bazı arzularını iletiyorlar. Evet efendim. Buradaki işimiz bitince ben Roma'ya gidecek ve görevime orada devam edeceğim. Ben de size refakat edecek miyim? Yok. Sen benim önceki görevimle döneceksin Avustralya'ya. Baş Piskopos de Brikasar olarak, Vatikan elçisi, papanın elçisi olarak... Efendim, bu ne umulmaz bir onur Yalnız bir süre Vatikan'da eğitim görmen gerekiyor Altı ay kadar Size ne kadar teşekkür etsem azdır Bütün bunları size borçlu olduğumu biliyorum Bence her şeyi Tanrı'ya borçluyuz Bana yetenekli bir din adamını tanıtma Ve yüceltme sezgisini veren Tanrı'ya Evet efendim Hadi Diz çökelim ve dua edelim Ah, O İncil'in arasından yere düşen şey nedir Ralf? Kuru bir gül efendim. Kuru bir gonca. Hmm, kahverengi bir gonca. Bir zamanlar pembeydi efendim. Yoksa bu annenden bir anı mı? Hayır değil. Ama onu kutsal kitabın yaprakları arasında sakladığına göre... ...senin için çok anlamı olmalı. Söyle bana, bu gül ne diyor Ralf? Bu gül... Tanrıma duyduğum sevgi kadar temiz ve saf bir sevgiden arda kalandır efendim. Peki, peki bu sevgi kiliseye olan bağlılığını tehlikeye atmıyor mu? Hayır, onu kilise için terk ettim, her zaman da ederim. Ama görevimi terk edip ona gitmemi engellesin diye... ...Tanrı'ya dizlerimin üzerinde saatlerce ve saatlerce dua ettiğim olmuştur. Hadi gel Rav... Bu gülü sana veren kadın için birlikte dua edelim. Hey beyefim selam bak yanımda kim var arkadaşım Army Arnis Svenson bizim ekibin başı. Merhaba. Merhaba bayan O'Neill. Seni nereye götüreceğiz bil bakalım Çok eğleneceksiniz bayan ne Güzel bir bara götüreceğiz seni Kalabalık eğlenceli dans edeceğiz Hem de trenle gideceğiz ha Kesenin ağzını açıyoruz bu gece Üçümüz mü gideceğiz Elbette biz mutfakta beklerken Sen de git üzerine bir şey giy Otur Arne otur rahatına bak Burası bizim evimiz sayılır Ehehe <gülüyor> Hey ya sabah olacak Hadi çıkalım artık. Evet ya çıkalım 5 trenini yakalayacağız. Hadi bakalım bebek Eğlence bitti ha, Siz çıkın ben hesabı ödeyip geliyorum hmm, olur. ...eğlendin mi mi Biraz daha az içip biraz daha çok dans etseydik... ...daha da eğlenirdim. Ee, sen de her şeye kusur bulma... ...hem seni buraya getirmeye hiç de mecbur değildim... ...sırf iyiliğimden getirdim. Eğer takdir etmiyorsan... ...bir daha getirme. Nasıl olsa getireceğin yok bahane arama. Bak... ...Luke farkındasın değil mi? Beni kandırmak gitgide zorlaşıyor. Bardaki herkes sizi tanıyordu. Bütün kadınlar, garsonlar, herkes... Belli ki buraya sık geliyorsun. Eee ne olmuş yani? Belimi kırarcasına çalışıyorum ben. Artık burama geldi Luke. Bu yaşadığım hayattan bıktım artık. Her şeyden bıktım. Yavaş be yavaş Arni duracak. Sen de yalnız gelseydin. Bak Luke, çok ciddiyim. Evet nikahta sana itaat edeceğime söz verdim. Ama sen de beni sevip koruyacağına söz verdin. Şu halde ikimiz de yalancıyız. Neler oluyor bu kadın be? Eve, Drogeda'ya gitmek istiyorum ben. Oh. Meki, meki hayatım. Bak şey, bu, bu bu bu fazla devam etmeyecek ki. Hem bu yaz seni Sidney'e götüreceğim, söz veriyorum. Üç ay orada otururuz. Armin'in halasının evi boşalıyor. Oh, Sidney'de bütün bu geçenleri unutursun meki. Bak, bak yalnızca bir yıl daha sabret, ha? Sonra çiftliğimizi alır yerleşiriz, olur mu? Pekala Loko, ama unutma. Yalnızca bir yıl daha bekliyorum. Oyunumuz Diken Kuşlarının 10. bölümünü dinlediniz.